să-n spuni n-aioc când sevii să mai șoară marjei n Tunahan'ın Beryani Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu Dostlar hepinize merhabalar Ben sevgiler saygılar gönderiyorum hepinize Tuna'nın bir yeni programındasınız 94.9 Açık Radyo'da canlı olarak sizlerle birlikteyim Bugün dün akşam da paylaştığım gibi Facebook olsun e, Twitter olsun Makedonya'dan roman ezgileri Roman e, halk ezgileri Ve dans havaları Dinleteceğim sizlere ee, ilk albümümüz daha hem e, topluluk ismini de e, aynı şekilde albüme vermiş Sttipkitip kitatips ştip kita, kitap Svat bari özümrlerini takıldımtip kitasvat barii Albümün ismi ve topluluğun ismi ee, 1970'li yılların ortalarında doğru anımsıyorsam 76 77de de kaydedilmiş bir e, albüm Stips kita sıvat iştip düğünü ...diye çevirebiliriz... E, ...Türkçe'ye... ...İştip... E, ...Üskübe oldukça yakın mesafede... ...küçük bir şehir... E, ...İştip sokakları dardır geçilmez diye... ...Türkileri de var... E, ...orlarda Türklerin söylediği... E, ...aynı zamanda da... ...İştip şehri... ...fazlasıyla... E, ...orada yaşayan Müslüman... ...nüfusun... E, ...Türkiye'ye geldiği bir şehir... ...İştip'liler bahanesi bile var... Yani adı öyle olmasa bile e, o mahallede yaşayanların e, çoğunun içtip ol, iç kökenli olduğunu biliyoruz biz e, İzmir'de, e, Çamdibi, Gültepe bölgesinde. E, eğer baştan başlarsak tabi romanların, çingenilerin dünya üstünde yaptıkları seyahat e, birçoğunuzun malumu. 13. yüzyılda Hindistan'dan başlayan yolculuk bu. Ve e, artık birkaç yüz sene içinde Doğu Avrupa'ya, Rusya'ya hatta Finlandiya'ya kadar e, dağılmışlar. Avrupa'nın içlerine kadar. Belçika'ya, e, Fransa'ya, tabi diğer taraftan İspanya'ya kadar. E, Makedonya'da Balkanlardaki Roman nüfusun oldukça yüksek olduğu e, hemen birçok ülkeden biri. Hani Balkanlarda e, Hırvatistan ve Slovenya dışında belki birazcık Karadağdan altından bahsedilebilir. Bahsedilebilir. E, diğer bütün ülkelerde Romanya, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan e, hatta belki birazcık daha az bir popülasyon olarak Bosna'dan bahsetmek gerekir. E, ama görece olarak sayı epey düşük Bosna'da. E, Makedonya işte öne çıkan ülkelerden biri, e, roman dilinin konuşulduğu, çeşitli diyaletlerinin e, konuşulduğu e, ülkelerin başında gelenlerden. Ve tabii e, bir taraftan Makedon müzik arenasında son derece önemli yerler e, almasına karşın roman müzisyenler aynı zamanda da kendi müzik kültürlerini, kendi aralarında yaşattıkları müzik kültürlerini de. Ee, şu veya bu şekilde e, sürdürüyorlar. E, 80'li 90'lı yıllar bu e, sürecin bence doruk noktası. E, tam o e, roman müziğini keşfettiğimiz yıllarda birçok e, o bölgede yaygın olan bütün Balkanlarda yaygın olan nefesli çalgı orkestraları e, yüzlerceydi, onlarcaydı. Ee, ama 2000'lerden sonra genel olarak bütün geleneksel müziklerdeki bozulma e, fazlasıyla biraz belki 4'e 8'e katlayarak geometrik bir artışla romanlarda daha, daha da karşımıza çıktı bu kirlenme, bu yozlaşma. Çünkü e, hayatlarında müzik işiyle e, kazanan romanlar, roman müzisyenler yeni trendlere, yeni eğilimlere en çok e, meyleden e, müziyen kesiminin başında yer alıyordu. Dolayısıyla e, en yozlaşan, en kirlenen e, müziklerden biri de e, Balkanlardaki roman müzikleri oldu, kuşkusuz. E, bu tabii yani Makedonların, Sırpların e, hatta Hırvatların ve bu Bostalıların müzikleri içinde geçersiz değil. E, kayıt teknolojisinin Özellikle bilgisayar teknolojisinin kayıt teknolojisine girmesiyle bağlantılı olarak birçok şarkıyı biz artık klavyelerle dinler olduk. Bu konudaki hassasiyetimi bilir, bilenler bilir zaten. Şimdi bugün e, genellikle eski topluluklardan müzikler dinleyeceğiz. E, programın sonlarına doğru görece olarak yeni e, ama birazcık da o yeni eğilimi roman müziğindeki Makedonya'da ki roman müziğindeki yeni eğilimleri gösteren küçük küçük izleri taşıyan yeni topluluklar da dinleteceğim sizlere. Evet, Iştipski'te Svadbari topluluğuyla başladık. Iştip düğünü adlı toplulukla başladık. Bir nefesli şalgı topluluğuydu bu. Ve 9-8'lik bir parça dinledik. Beccanime Naoro ismini taşıyordu. Saksafon başattı parçada. Şimdi iki tane parçamız var aynı topluluktan. Ştipski Çöçek, Bu Çöçek sözcüğü bizim bildiğimiz Köçek sözlüğünden geliyor ve e, bir dans formu olarak karşımıza çıkıyor. Roman müziğinde hatta e, Bulgarların ve Makedonların kendi halk, yani kendi geleneklerine gündük hayatlarını da e, çok sevilerek e, adapt edilmiş bir e, dans formu. Hani Bizde de roman havalarını yalnız romanlar oynamıyor. Artık e, Türkiye'de de, e, Türklerin de severek dans ettiği bir e, oyun tarzı. İşte e, çöçek ya da köçek e, bunların başında yer alıyor. İlk dinleyeceğimiz parça Ştipski çöçek ikincisi Teşko Ştipski oro. <gülüyor> Evet değerli dostlar Makedonya'dan roman dans ezgileri dinlettiğim bir programı Stipski de Swadbari topluluğuyla açtım. Onlardan üç parça dinledik. Ee, B Kanime Oro, Stipski Çöçek ve Teşko Stipski Oro. Ee, son parça oldukça eski bir parça. Yani diğerlerini doğrusu başka kayıtlardan dinlemedim ama en son e, çaldığım parçayı 1960'lı yıllarda yapılmış kayıtlarından da biliyorum. Ünlü klarnetçi ki roman bir müzisyen değil bu. Makedon bir müzisyen, Tale Ogdanovski. Tale yaptığı kayıtlardan biliyorum bu e, Teško Tipski orayı. Şimdi yine bir usta müzisyen, saksafon ve trompet çalan çok değerli bir müzisyen klarnette çalıyor bildiğim kadarıyla ve Yakından tanıdığımız birçok e, dinleyicimizin bildiğini tahmin ettiğim bir ismin Ferius Mustafov'un babası. Aynı zamanda e, Ferius Mustafa çok önemli bir klarnetçi halihazırda yaşayan ve e, dünyanın pek çok sahnesinde e, Makedon ve Makedonya'daki roman müziğini temsilen yer alan oldukça önemli bir e, klarnetçi ve saksafoncu kişisel olarak da tanışırız kendisiyle. Ee, onun babası İlmi Yaşarov. İlmi Yaşarov 70'li 80 80'li yıllarda çok kayıtlar yapmış. Ee, değerli bir müzisyen, önemli bir müzisyen ve eski geleneği iyi bilen e, birçok kaydı bulunan bir e, sanatçı. Şimdi İlmi Yaşarov'dan aslında epey parça seçtim. Bunlar e, ilki yeni daha görece olarak daha yeni bir albümden. E, ilki Oroteko. ikincisi de Otinski Çoçek ismini taşıyor. Ee, 90'lı yıllarda yaptığı bir albümden. <Gülüyor>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 İlmi Yaşarov'u dinledik, 90'lı yıllarda kaydettiği bir e, albümden. Hemen araya fazla söz sokmadan devam ediyoruz. İlmi Yaşarov'un dört e, şarkılık e, küçük plaklarından biri geçmişte eleme Muhtemelen 60'ların sonu, yani 70'lerin başı. E, oradan iki tane parça seçtim. Yine Makedon Makedonya'daki roman e, dans ezgileri geleneğini temsil etmek üzere il key sebbiano in ciò c'è e quindi si prende il score Evet sevgili dostlar Makedonya'dan roman dans ezgileri dinletiyorum sizlere ve e, Büyük Usta ilmi Yaşarov'un Saksafon ve Klarnet'ini dinlettim sizlere son olarak. Şimdi e, Veseli Romi adında bir topluluğumuz var. Bu topluluk e, yalnızca Makedonya'dan müzinsizyenlerden oluşmuyor. Tabi eski Yugoslavya'yı düşünürseniz eski Yugoslavya'da e, şimdi Devlet olarak karşımıza çıkan birçok e, devlet, 4-5 devlet bir aradaydı ve sınırı yoktu. E, bu durumda özellikle roman müzisyenlerde e, bol bol şehir ve yer değiştirdikleri için çeşitli işbirliği durumları ortaya çıkıyordu ve e, işte Makedonya'dan, Sırbistan'dan romanların bir araya geldiği topluluklar çok vardı. Bu da onlardan biri. Ama ben size e, büyük oranda Makedon etkileri taşıyan ee, örnekler seçtim bu topluluktan. ve Seliromi topluluğundan. Bir e, trompet odaklı parçamız var. Ekremov Çöçek. Yani trompetçinin Ekrem adını taşıdığını anlıyoruz böylece. Ekrem'in köçeği. Ve arkasından Nişki Orient. Ee, Niş şehri var Sırbistan'da. Oradan geliyor. Ama e, tema büyük ölçüde Makedonya'daki romanların Dans havalarına çok yakın tema. Bir parantez de şunu belirtmek lazım. Makedonya'daki romanların çok büyük bir kısmı Müslümanlığı tercih etmiş. Hatta kendileriyle konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde, tanıştığımızda bir roman müzisyenle büyük bir kısmı. Çok büyük bir oranda biz Osmanlıyız, biz Türk'üz filan der. Bir şekilde bir özdeşleşme ya da güçlü olanın yanında olma eğilimine bağlıyorum ben bunu. Hatta çok ilginç anılarım var. Roman müzisyenlerle çalıştığımızda Balkanlarda işte zaman zaman onlardan şarkı sözleri tercümesi ya da transkripsiyonu rica ediyorum. Uzun süre önce direniyorlar biz romanca bilmeyiz veya diyorlar. Fakat bir şekilde birkaç gün sonra sözlerin yazılmış olarak bana gönderildiğini hemen görüyorum. Bu kendi kimlikleriyle ilgili gidip gelmelerin, çelişkilerin hayata yansıması anlayışla karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Hristiyanlığı kabul eden romanlar görece olarak daha az Makedonya'da ama var tabii ki. Müslüman'ı kabul edenleri daha çok isim isimlerinden anlıyoruz. Ee, Ekrem'in Müslüman olduğunu anlıyoruz zaten. Ekrem abi ve e, Nişki Orient adlı dansavalarında ve Seylermi topluluğunu dinliyoruz.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 Evet Romi topluluğunu dinledik. Ee, Makedonya ve Sırbistan'dan roman müzisyenlerinin oluşturduğu birçok gruptan biriydi. Şimdi e, böyle programı yapılır. Nefesli çalgı topluluklarına yer verilir. Koçanesiz olmaz. Yani birçok dinleyicimiz e, tanıyor Koçhani topluluğunu. Ama bu e, Türkiye'de bilinen bir albüm değil. Bir de e, tuhaf bir durum oldu. Kısaca anlatmak lazım. E, King Nehat Veliov yani e, Nihat Veliov'un e, kurduğu başında olduğu bu topluluk bir süre sonra ikiye bölündü. İki tane Koçani ortaya çıktı. Yani Koçani tabii Koçana şehrinden geliyor. E, Makedonya'daki e, Koçana şehrinden geliyor. Bu kasabadan çıkan ee, ve Koçani topluluğunda bir araya gelen e, müzisyenler artık her nedense ikiye ayrıldılar. İki tane Koçani dünya sahnelerinde bu göstermeye başladı. E, bu dinleyeceğimiz Koçani e, bölünen ayrılan Koçani'nin e, bir albümü e, dinleteceğim albüm yani Kik Nihat Veliov'un e, yönettiği Koçani'nin değil ee, bu ayrılan müzisyenler yine daha önce çalıştıkları Belçika firmasının e, prodüksiyonlarına devam ettiler. ve e, Bu albüm e, Alone at My Wedding adını taşıyor. İngilizce başlık koymuşlar. Batı'da yayınlandığı için e, düğünümde tek başıma diye çevirebiliriz belki. E, i̇ki tane görece olarak yeni roman şarkısı dinleteceğim sizlere. İşte bu yavaş yavaş 90'lardan sonraki e, bozulmayı azıcık gösteriyor ama yine de e, roman dilini e, duymamız bakımdan önemli. E, o sıcaklığı, o enerjiyi duymamız bakımdan önemli. E, şimdi Koçane orkestralardan iki tane sözlü roman şarkısı dinleyeceğiz. dostlar. Koçhane'den ikinci şarkı size borcum olsun. Zamanımız çünkü dolmuş. Hızlı bir program oldu. Bu hızdan ben de doğrusu zamanı güzel ayarlayamadım. Çoğunlukla olduğu gibi yine planladığım parçaların bir kısmını çalamadım. Program sonrasında telefonun başında olacağım bir 15 dakika. 0212 343 40 40 40'dan bana ulaşmanız mümkün. 0212 343 40 40 ya da facebooklardan twitter'dan ya da eğer bu programı beğendiyseniz diğer programlarda dinlemek isterseniz e, Tuna'nın beri yanı noktablockspot.com'dan da programları e, dinlemeniz mümkün olacak. Yarından itibaren bu programı da dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Sevgiler saygılar e, Elife ve Burçeya çok teşekkürler. Car menjei n-să-n spun n-aioc când se-avi Să măi